O'nun tespitini ediyoruz eğer tabi ise, Yani Rabbimizi tanıyoruz. Yani biz yoka ibadet etmiyoruz. Biz tanıdığımız bir Rabbimize ibadet ediyoruz. O nerededir? Nasıldır? Nasıl konuşur? Ne yapar? Rahmeti nedir? İsimleri nedir? Sifatları nedir? Onu Dersini yapıyoruz. İsim, sifat, tevhidi dedin budur. İyidir tevhid ne demektir? Birlemek. Yani Allah subhanahu teala'yı birliyoruz. Başka şeyde tevhid olur mu? Olmaz. Sadece Allah için olur tevhid. Çünkü her şeyin dengi, misli, emsali var. Kimin yoktur bir evrende dengi, misli, emsali? Allahu Teala'nın Hatta cennet cehennemin bile dengi misli var. Aynen de olmasa misal verebilirsin. Örnek verebilirsin. He? Teşbih yapabilirsin. Ki Allah Subhanahu taala cennetin bize teşbihini yapmıştır. Cehennemin de yapmıştır. Cehennemin ataşını nasıl biliriz? Allah Subhanahu taala diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cehennem ataşı sizin ataşınız 70 sefer savutulmuştur. Yani bizim ataşımız çarpı 70 cehennem ataşı O kadar ısıdır. Cennet işte diyor irmaklar var içinde. İrmak nedir biliyoruz. Dünyada görmüşüz. Hürri kızları var. Kız nedir biliyoruz. Kadın nedir biliyoruz ama onun orijinali evet. Bir caiz işte. Dağlar var. Dereler var. Sular var. Ağaç var. Biz bildiğimiz ağaç var. Yaprak var. Dal var. Orada da var. Ama oların nedir? Mükemmeli var. Burada geçicidir insan. İnsan da var orada. Bu bedenimiz dünyada geçicidir. Ama Allah Teala ahirette bir beden yaratır bize. Ebedidir. Yani biz örnek verebiliriz. Ama bir tane hariç hiçbir şeyin dengi misli emsali yoktur. O da kimdir bu evrende? Yaratandır. Yaratan kimdir? Bizim Rabbimizdir. Bizim niye diyoruz bizim? Bizim gibi inananların Rabbidir. Kim bizim gibi inanmıyorsa biz olarak karışmıyoruz. Ne kime ibadet ediyorsanız ona Biz dedik önce Müslümanlar. Müslümanlar dedik kim Resulullah'ın izinde gidiyorsa, Resulullah'ın inandığı gibi dine inanıyorsa, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem inandığı gibi akideye inanıyorsa, onun yaptığı fiilleri yapıyorsa sahaba Resulullah'ın hakiki varisleridir Olar gibi inanıyorsa dört imam çi sahabenin varisidir. Abu İmam Abu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed. Bunlar gibi inananlar Resulullah gibi inanmıştır. Resulullah gibi inanan Allah'ın istediği gibi kuldur. Biz dört imam nerede noktayı koymuşsa biz orada durarız. Nerede yürü demişseler yürürüz. Nerede durun demişseler durarız. Dördü imamcıyız biz. Evet burada cil kabul olunur. Cilcilik burada olur. Cemaatçilik burada mekruh değil, müstahaptır, vaciptir. Çünkü sadece hakka taassub edebilirsin. Başka şey edemez. Hakta nedir? Allah'ın dinidir. Allah'ın dininde tahviz yoktur. Bu taassubtur değil mi? Evet biz burada teassup gösteririz Allah'ın dininde. İşte bu dinde Allah'ın dinidir. Onun için Allah'u subhanehu ve teala bizim Rabbimizdir, halikimizdir, malikimizdir, razikimizdir. Bize ruh vermiş, beden vermiş, rızkımızı veriyor. Bu dünyayı kuşatmış, bu dünyayı kontrol ediyor. Biz o Rabbimize ibadet ediyoruz. Eydir bu Rabb kimdir? Nerededir? Onun dersini yapıyoruz. Ne dedik? Dedik bu Rab isimleri var, sıfatları var. Biz Rabbimizi tanıyoruz. Tanıdığımız Rabba ibadet ediyoruz. Yok zihinlerde bir şeyde var e, diyorlar e, gölgelerin efendisi, yani hayalet zihnimdeki hayalet böyle bir, biz bir böyle bir Rab'be ibadet etmiyoruz. Ha? Korku Korku Tanrısı, biz öyle bir Rabb'e ibadet etmiyoruz. Biz kime ibadet ettiğimizi biliyoruz. Onu kim bize bilindirmiş? allah Teala. Kimin vasıtasıyla? Resulü vasıtasıyla. Kim bize aktarmış? Ashab-ı kiram, zincirleme bugüne kadar geliyor. İşte biz onun dersini yapıyoruz. Çünkü bir kul kime ibadet ediyor bilmese o nedir? Yani delalet ehlidir. Yen yani o dünyada şeytanla beraber olur. Resulullah'la herşin altındaki firdosu kokusunu bile alamaz. Velevçi <gülüyor> kokusu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, cennetin kokusu böyle böyle mesafelerden gelir. Ama onlar göremezler. Biz kime ibadet ediyoruz biliyoruz. Bu çok önemli meseledir. Çünkü bir Tanrımız var, bir ilahimiz var, bir Rabbimiz var, bir Halikimiz var, bir Razikimiz var, onun da çimliğini biliyoruz. Nereden öğrendik buları? Akıl ürütmedik. Ha? Aklimizin ürünü değil bu. Neyin şeyidir? Sadece biz bize emir olunduğu gibi işte bular da halis Allah'ın kullarıdır. Ehli sünnet sırat müstakimdir. Şeytanın işine gelmez bu sefer ne yapar? Bu şeyde çimlik tespitinde yolu kaydırır insanları caydırır. işte iyi amel yapalım diye seni ne yapar? Kötülüğe sürükler. Kendi yanına sürükler. Takva babından seni takva babından çıkış yaparsana ne seni ne yapar? Hatta şeye düşürsün. Muhalefete düşürsün. Çünkü şeytan dedik sinsidir, kurnazdır. Celip seni demez bunu yapma. Aa dersin bir şeytandır. Neyle gelir? Sene detaylı yollarla gelir. Yahu tebrik eder ama dikkat et diye. Burada da isim-sifat meselelerinde de ne geldi? İsim-sifat sırat müstakimden çıkan Resulullah'ın dört imamın izinden gidenler e niyetten gittiler. Hiç böyle biz kale almıyoruz, Abu Hanife'yi demediler. Ne dediler? Yahu dediler dikkat etmemiz lazım. Teşbihe düşmeyelim. allah Teala'nın eşi dengi yoktur. Düşmeyelim diye ne yaparım? bu isim sifatın şeylerini değiştiririm hatta işimizi sallamalalım. Demek ki iyi niyettir. Ama iyi niyet burada geçerli değil. Tarazide de geçerli olmaz. Orada özür kabul edip olunmaz. Onun için biz ne diyoruz? İmamların dört imam olmasa olmazımızdır. Nasıl fıkıhta dört imam bizim ağamızdır, amirimizdir, nahimizdir, bize yol gösterindir, bizim için imamı azamdılar. İşte akidede de aynen yerde olmaları lazım. Onun için dört imam bizim için akidede, fıkıhta önderimizdir. Resulullah da bunu tavsiye etmiş. Dört imamla ilgilidir. Üç döneme demiş buyur. Dört imam da elhamdülillah o üç dönemin içindedir. Evet. Şimdi gelelim dersimize. İsim sifatta dedik Allah razıktır, halıktır, ihat etmiş, her şeyi bilir, Evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bunları hepsini açıkladık Bir de geçen ders neyi açogladık? Allah subhanahu teala arşa istiva etti. Yani Allah teala'nın mekanı var. Mekan nerededir? O da arştadır. Arş nerededir? Bugün onu işleyeceğiz. Arş nedir? Rabbimizin arşi var. Arş nedir? Ne değil? Ona bakacağız inşallah. Evet, arkadaş yine okuyacak inşallah, biz ondan sonra açıklamaya bakacağız. Ehl-i sünnet ve cemaat, kürsi ile arşın hak olduğuna da inanırlar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O çok yüksek ve yücedir, çok büyüktür. Devam et. Arş yaratılmışların en büyüğü ve en yükseğidir. Arşın büyüklüğünü ve azametini Allah'tan başka kimse bilemez arşın ayakları vardır ve onu melekler taşımaktadır. Arşın yanında kürsünün durumu büyük bir çöle bırakılmış bir halka gibidir. Gökleri ve yeri kuşatmıştır. Allah da arşın dışındaki diğer varlıklara da muhtaç olmaktan münezzehtir. Şanı yüce olan Allah bundan daha yücedir. Üstelik arş da, kürsü de onun kudret ve egemenliğiyle taşınan iki varlıktır. Evet. Şimdi arş. Burada iki şey var iki mesele var. Ne diyor? Ehli sünnet vel cemaat iman ederler. Mutlak iman ederler dedi. İman ederler şüphesiz dilleriyle kesin ikrar ederler, amellerle o ikrarı ispat ederler. Böyle bir iman neye derler? Bir sürü akide var. O akidelerin içinde iki mesele var. Ne diyor? Ehli sünnet inananlar Erş ve kursi haktır şüphe yoktur bunlarda. Burada kişki mesele var. Bugün işleyeceğiz bunu inşallah. Biri arş, ikincisi kursi. Arş nedir? Kursi nedir? Şimdi kısaca baksak Allah Subhanahu Taala gerçek metinde burada anlatıyor. Allahu Teala dedik ki "Her şey istiva etti." Arş nerededir? Arş bu evrenin tavanı gibidir. Sakful alem tavandır. Yani bu yer, bu evren, gezegenlerin hepsi en üstünde ne var? Cennet var. Cennetin de tavanı arştır. Rabbimizin arşı oradadır. Arş'ta de ne var? Kursi var. Anlatabildim? Kursi var. Bu çizsi nedir? Bu aynen kubba cibidir. Arş kubba cibidir. Rivayetlerde geçtiği gibi. Alemi kaplamıştır. Şimdi erş Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçiyor. Bir de hadiste hadiste geçiyor. Kursi de kaza, Hem ayetlerde geçiyor hem hadislerde geçiyor. Kursi de nedir? Erş Allah'ın dedik şey var. Erş bir de kursi var. Kursi de Sahih rivayetlerde sahabeden Celleghi gibi ne diyor? Kursi e, diyor Allah Subhanahu ve Taala'nın ayağını bıraktığı yerdir. Ama Arş da Allah Subhanahu ve Taala'nın Arş'ıdır. Arş lügatte nedir? Lügatte geçti, Kur'an'da da geçiyor. Vekane leha arşun azim. Arş kursidir şeydir. E, koltuk. He? Arş e, şey e, oturma yeri gibi. Yani kralların arşı var ya, koltukları var. Arş arş mülkün arşı. Yani kursiyul arş. Tahtı gibidir evet. Arş tahtı. Lügatte de budur. Onun için diyor belkisin taktı vardır. Azim bir taktı vardır. Anlatabildim mi? Lugaccede arş nedir? Taktır. Allah subhanehu ve teala'nın dediği eşi benzeri dengi olmadıktan dolayı ne demişse bize ona inanırız. Eyidir Allah'ın taktı dünyadaki taht gibidir diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Orada bir kayda var bizi yakalıyor, raya oturtmuş. O da nedir? Allah'ın eşi benzeri dengi yoktur. Onu için biz teşbih yapamayız. Ama cenneti, cehennemi dedik teşbih yapabiliriz. Az da olsa aklımız anlaması için yapabiliriz. Ama Rabbil Alemin'i yapamayız. Çünkü bu evrende ne eşi var, ne dengi var, tektir. Tekin görmedikçe, görmemişsen nasıl dengini yaparsın? Hayal ürünü olur. Ne desen o zaman yanlıştır. Değil mi? Ne desen yanlıştır. Eydir biz ne diyeriz? Allahü Teala kitabında elçisi vasıtasıyla kendi sifatlarını ne bilindirmişse bize onun önünde durarız. Salam pençe durarız önünde. Yani ne bir adım ileri gideriz ne bir adım gelde kalırız. Neyse otur Eydir Allahu Teala erşte, erşle ilgili bir sürü ayet geçmiştir. وآياتلerde ne diyor رب العالمين غافر suresinde rafiul derecati zul arş Allah subhanahu wa taala nedir rafiul derecati zul arş arş sahibidir Mümmin suresinde 116. ayette fe taala Allahul melikul hak la ilahe illa hu rabbul arşul kerim kerim arşın sahibidir Nemil surası 26. ayette Allahü la ilahe illa huve rabbul arşil azim Buruc surasında ve huve'l ghafurul vedud dhur arşil mecid Taha surasında 5. ayette Errahmanu alal arşi esteva Ra'd surasında Thumme esteva alal arşi Bunlar nedir? Arş geçiyor. Başka ayetlerde de var. Arş birçok ayette geçiyor. Hep Allahu Teala'nın vasf ederken arş ile vasfediyor. E biz Allah Teala Kur'an'ı Arapça indirmiştir. Arapçada da arş taht dedik. Kur'an'da da o dilden e, var. Belkis'in kurşüsüne Rabbil Alemin arş demiştir. Yemekçi, Rabbimizin erşi var, kursçısı var, tahtı var. Ama nasıldır bilemeyiz. Çünkü biz, şeyfiyetten mükellef olmamışız. Neyle mükellef olmuşuz? Allah budur, budur. İyidir, olmaz. Allah bizi ortada koydu. E, imtihan, imtihan tarlasıdır dünya. Allah baksın ne kadar şeytan uyacaksın. Ondan dolayı şeytan gelir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyer seni kim yaratmış? Allah bu dünyayı için yarattı Allah. Ey de Allah için yarattı? Sene sorar. Resulullah bize haber veriyor. Şeytanın tuzaklarını, planlarını bize açıklıyor. Diyor böyle derken sana, sen selam Sene Allah'ta Allah'a sığınırım senden ve Allah'a iman ederim. Onun için şeytan senin aklına getirir. Ama bu intiham tarlasıdır. Biz şeytana uymayacağız amentu billah diyeceğiz. Allah Teala bize ne haber vermişse odur dileriz. Gafir surasında Allah Subhanahu ve Teala 7. ayette şöyle haber veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ Şimdi biz dedik Ehl-i Sünnet'te bir arş var. O arş nerededir? Bu evrenin tavanıdır. Sakful alem. Çalemciler, tevilciler ne diyorlar? Arş bu dünyayı sarmış. Halbuki Allah Teala diyor aşk yukarıdadır. Sarmamıştır. Tavandır. Bu evrenin tavanındadır. Cennet bu evrenin üstündedir. Cennetin de içinde yüz tane derece var. Basamak var. İmanına göre, ameline göre o derecelerde kalırsın. En zirveti de nedir? Firdostur. Firdostun da tavanı Resulullah diyor Rahman'ın arşıdır. Eydir arşında neyi var? Kavain. Kovaim nedir? Melekler 8 tane putonağı var, tikvesi var. Ne dersen ona diye. onu diyor. Onuyla oradan taşıyorlar arşı. 8 tane melek taşıyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o meleklerin bize sıfatlarını veriyor. Ne kadar azim melekler. Onu da diyor. Dur ben izin verildi bana o meleklerden bahsedeyim. Bir melekin diyor kulağın bu şeyiyle memesiyle umuzu ara yerinde kaç sene deve yürüyüşü mesafesi var. Geleceğiz o hadise. Ne kadar büyük bir melekti. E, Rabbinin arşi azimdir. Onun için aklımız bizim imkanı yoktur. Kapsasın bu meseleyi. Aklımız ne zaman imkanı olur? Ne zaman cennete girsek her şeyi apaçık göreceğiz. Orada gizli şey yoktur. Neden? İmtihan tarlası değil cennet. Aklından ne gelse de sorabilirsin. Hatta gidip Rabbil aleminle direkt muhatap olabilirsin. Sen kullarıyla konuşur Rabbil alemin. Onun için cennet yan gelip yatmak yeridir. İbadet yeri, imtihan yeri değil. Nedir? et yeridir. Burası imtihan yeridir. İntihanda nedir? Kırmızı cizgide duracaksın. Kim uysa, birebir o kurtarır. Kim akıl yürütse, fikir yürütse, çeynese, kalalmasa, on olur cehenneme gider. İşte Rabbimiz harş dünyayı kapsasaydı nasıl olur melekler taşırdı bunu? İşte sekiz tane melek taşıyor. Ne diyor ayette gafir surasında? اَلَّذ۪ينَ يَحْمُنُونَ الْعَرْشَةِ Erşi taşıyan melekler diyor, men حَوْلَهُ Onun atrafındacılar da, onlara tabi olan melekler de, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Tesbih ediyorlar hadis. Tesbihlerine geleceğiz, hadislerde zikrolüyor. Ne diyorlar? وَيُؤْمِنُونَ bihi, Allah'a iman ediler. Hande, Allah'ın nimetine bak, sevduğu kullar, cennet ehli için, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُونَ İman edenlere istiğfar ediyorlar. Ey Rabb affet onları. Cünah işlemişseler de cünahlarının Çünkü bunlar bizimle dünyanın sonuna kadar cennette kalacaklar. Sonra <gülüyor> Rabbena vesîte kulle şeyin rahme rahmeten ve ilme İlmin her şeyi kuşatmış. Rahmetin de her şeye yeter. Diğer ayette Hakk'a surasında Meleklerin sayısını veriyor. Kaç tane arşı kaldırıyor? 17. ayette diyor ki vel ve yahmilu arş rabbik فوقهم يومئذ ثمانية. 8 tane arşı taşıyor. Bir de arşın etrafında melekler dönüyor. Arş çok azimdir. Kaç tane melek var? Ve ma ya'lemu Rabbika illa hu Allah'tan başka Allah'ın askerlerini kimse bilmez. Melekler Allah'tan başka sayılarını hiç kimse bilmez. Bir rivayette sahih bir hadiste Beytil Ma'mur bu dünyada Ka'be'nin üzerinde yedinci semada aynen bir beyt var Ka'be gibi orada melekler tavaf eder tarafından. Beytil Ma'mur derler. Onun paraleli du, tam altında bizim Kâbe'miz var. İşte bizim Kâbe'mizden Rabbi i amel salih gider. Vel amel-is-salihu yerfa. Allah yanına gider. yedi kat semanın üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beytil Ma'mura İsra'cül Miraç'ta gördü bunları. Diyor Beytil Ma'mura 70 bin tane melek girip tavaf edip gidiyorlar bir daha dönmüyorlar hayat boyunca. Sıra gelmiyor belki onlara. Yetmiş bin tane. Bir sefer girip daha bir daha gelmezler. Melek ne kaderdir? İmkanı yoktur. Ne bilgisayarlar, ne hesap mekneleri hesabını tutamaz. Bu Rabbil Alemin'dir. Onun için eşi benzeri dengi yoktur allah Teala'nın. Onun için aklınıza göre üretmeyin. Demeyin allah Teala böyledir, böyledir. Olmaz. Teşbih, temsil yasaktır. Eşi, dengi olmaz Rabbil alemin. Sonra bir ayette ne diyor? Zumar surasında 75. ayette وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَاف۪ينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ Melekleri görersin erşin etrafında dolaşıyorlar. Ne yapıyorlar dolaşıyorlar? Bekçilik mi yapıyorlar? Hayır. Allahu Teala, Teala'yı kimden kuruyacaklar? Dünyada kralları kururlar. Çünkü kral ne kadar cüzdülü olsa insandır, he, yaratılandır, kendisinden daha cüzdülü birilerine bulunabilir. Ama Rabbil Alemin eşi dengi yoktur. Ne yapıyorlar bir melekler orada? He? Biz denk yapamayız. İşte kral var, erşi var, kurulurlar. Hayır. Ne yapıyorlar? Yusebihune bihamdi Rabbihim. Allah'ın, Allah'a hamd edip tesbih ediyorlar. وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bir ma'arid şurasında da "Tehrucul malaikatu ve'r-ruhu ileyhi fi yumin kana miqdaruhu 50000 sene." Haş nerede dedik dedik? Şeyin tavanıdır. Neyin tavanıdır? Dünyanın, evren, evrenin tavanıdır. Melekler ne zaman çıkarlar buradan ora? Mesafe ne kadardır? İşte bu ayette oluyor. Ne diyor? Melekler ve Ruh Cebrail Aleyhisselam bir günde çıkar nerede? Miktarı 50.000 sene. Elbi bin yıl bizim yürümemizden melekler ora gider. Ne kadar büyüktür azimdir. Onun için aklımız bizim yetmez. Bu Kur'an içerisinde apa çok Erşten ilcili ne gelmiş rivayetler gelmiş. Aidir e hadiste, hadiste de çok gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadiste Buhari'de, Müslim'de geçtiği hadiste dua el -karb. Bir müşkülete düştün. Sıkıntıya düştün, altından kalkamıyorsun. Ne duası yaparsın? La ilahe illallah el-azim el-halim. La ilahe illallah Rabbil arşil kerim. La ilahe illallah Rabbis semavati ve Rabbil arzi Rabbil arşil kerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntın oldu bunu dersin? Düşman başına musallat oldu mu ne dersin? He? Burada ne zikrediyor? Rabbil arşil azim. Rabbil arşil kerim. Arş. Demek ki Rabbimizin var. Yani bu hadis ayetlerde, hadislerde arş geçtiği abes değil. İşte arş bilmez bir yerdir diyemeyiz. Arş arştir. arş. Arapca dilendir. Kur'anın arabiyyün mubin. Apa çok Arapça Kur'an diliye inmiştir. İnmemiş mübem. Tılsın değil. Araplar ne dediklerini anlıyordu Kur'an-ı onun için Araplar için nemte müfessire gerek vardır. He? Ne lügatte sözlüğe gerek vardır. Mecche müşrikleri Resulullah'ın ne dediklerini biliyorlar. Onun için dediler vallahi bu ne şiirdir. Ne dörtlüdür. He? Ne bir sözdür, namasaldır, ne, ne sihirdir, bu nedir dediler. Ama baligh olan ustadları İkrar ettiler buna ama şeytan bırakmadı onları ne yaptılar? Dediler buna bir ne desek? Kim duysa bunu? He? Buna iman eder. Dedi der ki bu sihirdir büyüdür hatta korksun millet duymasın. Onun için bazı müşrikler gelirler mekkeye bunu duyduklarında Muhammed'i gördükler ellerin kulaklarına tutuyorlar. Zannediyorlar Kur'an okusa Resulullah büyüdür işler olarak. Duymuyorum o büyü beni işlemesin diyorlar. Çünkü onu duyan muhakkak teslim oluyordu. Velid ibn i Mughira He? Arapça dilinin kuralıydı. Duydu. Dönerken Ebu Cehil dedi Vallahi Velid gettik hiç bir dönmedi dedi. Bu adam Adam geldi sersem gibi. Dedi vallahi hiçbir böyle şey duymamışım. Bu çok azim bir şeydir dedi. Kur'an'ı duydu. Anlatabildim Evet, şimdi başka bir e, hadiste Abbas İbni Muttalib Resulullah'ın amcası diyor, Mekke'de oturmuş Resulullah'tan, Batha'da diyor, bir bulut geçti. Dedi, Resulullah dedi, e ma bu nedir, biliyor musunuz? Dedik, bu buluttur. Dedi, bu Muzendir. Muzend, Arapça'da bulutun dolgun olmasıdır. Yani hazırdır yağmuru inmeye. Normal bulut değil böyle bulut geçiyor. Yani hazırlanmış bu muhakkak yağmur iner. Sonra dedi bu dedik biz de dedik bu muzendir dedi. Sonra Resulullah dedi Etedruna? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi hel tedruna kem beyne's sema'i vel ard? Şimdi bahs buluttan geliyor. Dedi siz bilir misiniz yerden göcün arasında ne kadar mesafe var? Dediler Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedi beinehuma mesire tu 500 sene. Aralarında 500 sene yürümek mesafesi var. Bunu yürümeği alimler bir merceb ister at olsun ister dev olsun, ne kadar mesafe kat ediyorsa, yani bu samayla, dünya samasıyla yerimiz arasında bir at ne kadar da yol kat eder böyle koşarak değil normal yürürse, çarman yürüyüşü beş yüz 500 sene yürürse ne kadar kat eder? O kadar var. Tabii bir deva bir günde aşağı yukarı 50 kilometre kat etse 50 çarp 30'a 30'u çarp 12'ye 12'yi çarp işte 500'e çıkar mesafe. Eyidir sonra dedi. Ve ve men ve min kulli sema'in ila sema'i mesira 500 Her semanın da 7 semor aralığında o kadar mesafe var. Her semanın da kendi kalınlığı 500 senedir. Bu evren ne kadar büyüktür, azimdir. Anlatabildim. وَفَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَ bahrun yedinci semanın üzerinde de bir deniz var. بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَاَعْلَاهِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ O denizden kalınlığı, büyüklüğü bu şamaylan yer arasında. Sonra fokuza dalika 8. Ondan sonra 8 kat var. He, pardon. Ondan sonra da 8 tane ne yapıyor? O şeyi taşıyor yani. Dördü. Av alabeyne rukbeteyi hina ve itlakahina كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ عَلَى ذُهُورِهِمِ الْعَرْشِ Diyor ki, o melekler taşıyorlar onu, e, tapuklarıyla, dizleriyle, ayakları arasında yerden göç kaderi mesafe var. 500 sene mesir. Ondan sonra diyor, onların da bel, neyi taşıyorlar? Erşi taşıyorlar. Rab vallahu foku zalik arşin üzerindedir ve leysa khafin aleyhi min a'mal bani şey. Rabbimiz de o arşın üzerindedir. O Allahu Teala arşın üzerindedir ama hiçbir şey gizli kalmaz Ademoğlunun. yani de evrendeki bütün meselenin üzerinde. Bu hadisi de sahihtir. İmam Ahmed, Ebu Davud, İbn Mace, Tirmizi sahih bir rivayetle zikretmiyor. Bu neye delalet ediyor? Harç ne kadar azimdir. Ne kadar büyüktür, ne kadar kapsamlıdır. Evet, sonra bir başka hadiste bir tane a'rabi geliyor ya Resulullah diyor. Çocuklarımız ac oldu, nefisler halak oldu, amvaller, e, mallarımız bitti. Bizim için dua et yağmur yaksın. فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللّٰهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ <gülüyor> عَلَيْكَ Allah'a seninle şafaat ederiz, yakın düşeriz, Allah'a da sene şefaat kılarız. Arabi böyle aklı çesmiş, öyle görüyor. Çünkü neden? Kıyas yapıyor, zannediyor bu kraldan, e, Vasıta, vesile olabilir. Resulullah hemen ne dedi? Subhanallah, Subhanallah. yani bela, tesbih yaptı yani. Tenzih yaptı. Dedi, a etedri ma tekul, hak nedir? Yazıklar olsun. Ne dediğini biliyor musun sen? Resulullah bilir o cahildir. Ne dediğini biliyor musun? Bütün ashab Resulullah'ın tesbihiyle Subhanallah dedi. Yani Allah'ı tenzih ederiz. Allah'ı tenzih eder Böyle bir laf söyledi. Sonra Resulullah dedi Veyhak dedi. Yazıklar olsun sana dedi. İnnehu la yesteşfi'u billahi ala ehedin min halkihi. allah Teala Teala'yı nasıl beledersin? vasite edersin, koyarsın. Şafaatçı kılarsın. Şanu Allahı, Allah bundan daha büyüktür. Azimdir Rabbı Alemiz. Yani krallara denk, eşit benzerme olmaz dedi. Sonra dedi Weihek, a ma mallahu? Allah nedir bilmiyor musun? İnnarşevu, Allahın arşı, onun la onun arşı, onun arşı, onun arşı, Sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve kâle bi-isbu'ihi mitlül kubbeti aleyhi. Hâkezâ yani dedi kubbeti. Hârşı da böyledir semavetin üzerinde. Hârş semavetin sakfidir. Neydir? Tavanıdır. Hâkezâ etti elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innehû leyatî'u bihi atîter zehli. اَذْ bil بِالْرَاكِبِي yani sesi de gelir arşin neyi cedir cedir cırıltısı mı cızıltısı mı cırıltısı. arşin böyle cırıltı neyse onu Türkçesini bulamadım yani arşin sesi bir rivayette gıcıltısı arşin gıcıltısı da var işte o gı gıcıltıyı kim durar bir rivayette? Şimdi geliriz ona da. Onu da şey duyar. Fırdos ehli duyar. Evet. Sonra bir rivayette aynen hadisin başka bir rivayetinde de inna allaha favka arşihi ve arşihi favka semavat. Allah arşın üzerindedir. Arşi de semavatlerin üzerindedir. Bunu da Abu Davud sahih bir hadisten rivayet ediyor. Alimler de tasrih ediyor. İmam Muhammed de bunu aynen tasrih ediyor. Bir rivayette de Hazreti Ömer'den diyor ki, bir kadın geldi ya Resulullah benim için duayla cennete giriyor. Resulullah fe'azzaman rabbe tebareke ve teala Allah subhanehu teala böyle derse Resulullah sallallahu Allah'ı övdü. Tazim etti onu. Ondan sonra dedi ki inne kursiyuhu inne kursiyyahu allah Allahu Teala'nın kursisi, ki ayette geçti ayetel kursi'de okuyoruz. Ayetel kursi nedir? Kursi'den alınmış. Diyor kursisi Allahu Teala'nın semaveti, yeri, göcü kapsamış. Kursi nedir dedik. Kursi de erçte bu yüzük gibi nasıl bir yüzüğü atarsın bir çöle kaybolur o çölde. Ücü bucağı olmadığı bir çölde ücük ne mesafe kaplar? Kurşu da o kadar şeyin içinde hiçtir. Ama o kursi yeni çocuğu evreni sarmış. Allah nedir? Aklımız yetmez. İstersen biraz sabret, biraz sabret. Şeytana uyma, aklın bu konuda çalıştırma. İntihan tarlasını, biraz sabret. Bu iman üzerine git, o bir tarafta amen na vasaddakh nadiyas. Rabbi'mizi görürsün. bütün soruları da cevap verilir. Şeytan da başına uğrar orada cehennemde kalır. Sen de kazanırsın. Ama biraz aklını koysan, he? meraklı olsan, şeytanın yanına gidersin. Seçim senindir. İnne hadeyina hunne cdeyni. İm ma şakira wa Yolu gösterdik doğru yol, dalalat yol. Seçebilirsin. Allah Teala seni zorlamamış hidayet yolunda teşvik etmiş, göstermiş, elçi göndermiş, ördek vermiş. Evet. Sonra hadisin devamı ve inne lehu atitan ka atitat zuhl zuhl al min dedi? Gı gıcıldaması dedi. Nasıl ağırlıktan gıcıldar öyle gıcıldar. Bunu da ee, Hümeydi İbn-i Cüreyf tefsirlerinde İbn-i Hasım Tabarani Kitab-ı Tabarani Mu'cam'da Bezzar ve Mehdisi muhtaratında rivayet etmiştir. Bu hadiste var. Bu hepsi ne denildi? Arş denildi. Sonra bir hadiste Bukhari'de geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İdâ seeltumullâhe'l-cennâ feselûhul firdavse fâ innehu a'la'l cenneti ve owsatu'l cenneti ve fowquhu ve fowquhu arşü'r rahmani Allah Teala'dan cenneti sorarken ya Rabbi direkt soruyorsun üstü Allah Teala'den ya Rabbi beni cennete koy. Değil mi kıyısına köşesine? İmmetin yüksek olsun, Müslümana bu yakışır. Diyor Allah'ın cenneti Allah'tan sorarçanız Fırdevs'i sorun. Çünkü o cennetin en yüksekidir, en ortasıdır. En ortasıdır nedir? Yani ortadan sonra Firdevs'in sınırları başlıyor alimlerdir. Ortadan sonra demek ki cennet yüz derecedir, 51. den sonra Firdevs'e ait olandır. Bu da bir nimettir. Sorun Firdevs'ü ya. Firdevs derece derecedir. Onun için Resulullah diyor اَقْرَبُكُمْ اِلَيَّ meclisen, اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا Bene kıyamet gününde en yahun olan meclisime Mecliste Resulullah oturur, cennette, fürde olsa alede En yahun bene en iyi ahlaklınızdır. En iyi ahlak sahibinizdir. Demek ki derece var. Bir tane Resulullah'ın yanında oturmuş, bir tane taa meclisin o kıyısında oturmuş. Hepsi derece derecedir. Evet. Evet. Sonra diyor ki وَفَوْقَهُ عَرْشُ Rahman. <الرَّحْمَن> Rahmanın da arşı fırdosun üzerindedir. Cızırtısında arş sahibi görür. Duyanlar. Neydi? Gıcırtısı. Gıcırtısı çi rivayet var. Alimler diyorlar gıcırtı yani tahtın arşın sesi. Bir kısımda rivayette diyorlar gıcırtıdan şeyin sesi, sesten şeyi alıyorlar meleklerin tesbihi cürüntüsü gelir. Dedik mi? Melekler dönüyorlar arşın etrafında tesbih ediyorlar. Onları bile o kadar yakındılar arşa duyanlar. Fırdos ehli. Evet. Bir rivayette de sahih bir rivayetlerde de gel, gel, gelmiştir. Dür ki inne ehlel fırdosi yesma'une atita al arşi ve huve ve ta'zimahu وَمَا ذَٰلِكَ illa لِقُرْبِهِمْ minhu. <مِّنهُ> Fırdoz, atit dedik nedir? demak, onu eşittiler o da tesbih'tir diyor. Hatta arş öyle bir azimdir. Bu göre mümin Allah indinde nedir? Allah indinde mümin yerden gökten daha azimdir. İbni Umar duruyor Kabe'nin ögünde diyor ne azimsin. Ama bir mümin Allah indinde senden daha azimdir. Onun için yer gökten daha azim bir mümindir. Mümin çok azimdir. Evet sen bu evrende bir nokta bile değilsin. Bir zerre bile değilsin. Yoksun. O kadar küçüksün. E harf gördük ne kadar azimdir. Bu evrende sen hiçbir şeysin ya. Ama onun yanında Allah bu evreni senin için yaratmıştır. Allahu Ekber. Ne kadar değerli bir mahlukuk ama ne zaman Allah'a hakiki kulluk yapsak. Yapmasak bizden yok hiçiz. Ebedi cehenneme atarlar bizi kerametimiz de yoktur. Eydir Bu azim arş dedik ki bir melek taşıyorsa bu kulağının memesiyle bu omuzun arasında bu kadar mesafe var ise iyidir. Bu arş ne kadar büyüktür? Aklımız yetmez büyüklüğünü ölçmeye. Ona göre bir müminin kalbi, bir müminin değeri o arştan daha azimdir. Bu da nerede tecelli etti? Muaz i̇bn Cebel. Kimdir Muaz? He? Ansarların Eusk Hazretleri'nin birisinin efendisidir. Muaz bin Cebel öldüğünde vefat ettiğinde yaralıdır. Savaşta yaralandı. Vefat edende Resulullah ne dedi? لَقَدِ tezze <Sessizlik> عَرْشُ الرَّحْمَانِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَقْرِ Muaz'ın ölümü için Rahman'ın arşi ne yaptı? Titredi. Sarsıldı. Hiçbir şeyti sarsılmamış. Bunun haricinde hiçbir rivayet yoktur. Rahman'ın arşi sarsılmış. İlle bu rivayet var. Demek ki ne kadar bir mümin hakiki kul olsa ne kadar önemlidir. He? Rahman'ın kulu olmaz. Bir rivayette de İbni Ebi Şeyben'in kitabında arş kitabında geçiyor. Seleften bazı alimler diyorlar ki Arş diyorlar, yakut Yakuti ahmardan yapılmıştır. Her taşının arasında mesafe 50.000 sene, 5000 sene mesafe var. Her taşının arasında Yakut taşlarından yapılmış. Arş çok büyük. 50 50, 50 bin yıl mesafe var. Demek ki arş bu kadar azim ise mümin Allah indinde daha hazırdı. Ne dedik? Ma'arif Suresi'nde Tarucul melekatu ve'r-ruhu iley fi yevmin kana miqdaruhu 50.000 sene. Bu ayette buna delalet. İşte bu arştan ilgili bu kadar ayet var için, bu kadar hadis var için. He? Anlamı ne gelir? bu arş tavandadır. Tavandır bu evrenin tavanıdır. Sekiz tane melek bunu dayanacakları var, tutacakları var. Oradan taşıyor, taşıyorlar. <gülüyor> Arşte de, lügatte dedik ne gelir? taht olur. Kralın tahtına arş diyor. Belkissin'de Nemil şurasında ne dedi? Hüd hüd geldi. Hz. Süleyman'a haber verdi. Vasf etti dedi. işte bir kadın olarak hükmediyor. وَلَهَا arşun عَظِيمٌ Azim bir tahtı var dedi. Yani kasru var, tahtı var. tabi mi? İşte arşta nedir? Allah subhanehu ve teala layık olan bir şekilde arştır. Onun da taşıyanları da dedik sekizdir. Bir rivayette bazı sahabelerden Celil diyorlar diyorlar diyorlar ki حملت عرش 8 teneydi. Arba minhum yaqulun subhanaka Allahumma ve bihamdik lakal hamdu ala hilmika ba'de ilmika. O bir dört tanesine diyor subhanakallahumma wa bihamdik lakal hamdu ala afwika ba'da qudratik. Bu rivayet de Bu da nedir? Aynen dedi ki ayette yusebbihune ve yastegfirune lillezine amin. İşte bak melekler de istiğfar ediyor. Abu Dawud'da bir hadis var. Dedik ki bu melekler ki erşi taşıyorlar sekiz sene. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları gördü. Ne zaman gördü? Sidretil muntahaya gidecek Resulullah erşe gitti. İsra ve Gitti Ciddi Resulullah'ın Allahu Teala'nın yanına gitti. Ama görmedi Rabbil Alemin. Kabe kavşayni au adna. Ne yay nedir? Bunun gibidir. Bak bu yaydır. Bu cismin mesafesi ne kadardır? Allah'tan kulunun arasında bu kadar mesafe. Yayı çekiyorsun böyle. Cismin mesafesi bu kadar. Kabe kavşayni au adna. Çiayn tere kadariyen yakun oldu. 13'ü sordular ya Resulullah Rabbini gördün. Dedi nurun inni arah. Ben nur gördüm dedi. Rabbimi görmedim. Rabbini dünyada kimse göremez. İlle ki kıyamatta görülür. Udine li en uhaddise an melekin min melâiketi ilâhi azza ve cel min hameletil arş. Bana izin verildi. Arş meleklerin birisinden bahsedeyim size. Enne mâ beyne şehmeti Şehmetey udneyhi ila atiqi mesiretu seb'ami'atu an Kulahme mesiden ara yerinde 700 sene ne var? Yürümek mesafesi. Ha? Yürüyüş mesafesi. Ne kadar büyüktür bu melek? Eydir biz bunları nasıl biliriz? Bilemeyiz. Gayb'tir işte. Adı gayb'tir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Bu müminlerin ilk sıfatıdır. Rabbil alemin gayb'tir, arş gayb'tir, cennet gayb'tir, cehennem gayb'tir, melek gayb'tir, cin gayb'tir, ahiret gayb'tir, berzah hayatı gayb'tir, hesap gayb'tir, terazi gayb'tir, havuz gayb'tir. E inanacağız. İnanmazsan nasıl o bir tarafe geçersin? Geçiş, şeyi... Kartı bulardır. Her çeşit kart getir yanına. Bazı kartlar geçersiz olur. Evet. Bir de bir hadis var Ebi Sa'id'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de diyor ki, Kıyamat gününde diyor, İsrafil Sura Üslese her çeşit diyor, yok olur. Bir de üfler her çeşit yerden çıkar. Ben diyor ilk önce yerden çıkan benim diyor. Resulullah ilk önce insanları allah Teala yerden bir daha çıkartırken ilk önce Resulullah çıkar. Düştü çıkarım bakıyorum Musa arşin kavai'mil arşi. Kavai'm nedir eyyüb dedik? Ayakları. Arşin ayaklarına tutunmuş. Ben, ben ilk önce benim. Bana Cibril uyatır Resulullah'a diyar kalk sen ilk önce sensin. Ben çıktıktan sonra bakarım Musa arşa sarılmış. Arşın ayaklarına sarılmış. Fela edri efâke kabli Ben bilmiyorum. Benden önce baktı Yoksa ben öyle gördüm. Bir rivayette de yoksa o aslan o şey olmamıştır yani. Allah onu yok etmemiştir yani. Anlatabildim. İşte bu de nedir anlamı? Musa arşa sarılmış. İşte bak arş ne kadar önemli bir meseledir. Eydir kursi nedir dedik arşin yanında. Kursi de Allah Subhanahu ve teala'nın muv kademi. Nedir? İbni Abbas diyor ki, Burada okudu. Ve kursiyyu wa huwa wal kursiyyu bayna yadayil arshi. Wa huwa mawdu'u azza ve cel. Wa fi'l arshi ka halaqatin fi falatin wes'a's semawati vel ard. Dedik bir yüzük gibi bir sahraya atılmışsa Kursi böyledir. Ama kürşi ne kadar büyüktür? Yedi kat samayı yeri kuşatmıştır. çi dedik bir semayla o zamanlar arasında 500 sene yürümek mesafesi. Bu ne oldu? Ne kadar büyüktür. Onun için biz bunlar gıyptir bizim için. Biz bunlar bize Kur'an'da nasıl haber verilmiş buna inanıyoruz. İyidir bir tane gelir diğer ya sen Allah-u Teala'nın var diyorsun, arşı var diyorsun, melekler taşıyor diyorsun, sanki allah Teala bunlara ihtiyacı var. İşte bu da ehli Sünnet inancında Arkadaşlar biz dört imamın itikadına çoğuluyoruz. Bak başka imamlardan biz karışmıyoruz. Bir tane gelir burada diğer ben Hanefi'yim, Maturudi akidesi, Matur kitabında bunu bulmadım. Biz deriz Maturudi değiliz, biz Abu Hanifeciyiz. Ebu Hanife'nin itikadlarında bunlar var. Matrodidir, Eş'aridir, Ahmetçidir, Mahmutçidir biz bunlardan karışmıyoruz. Her şey kendi inandığı gibi yaşayabilir, serbesttir. Biz Ebu Hanife'nin itikadını, Şafi'in, Malik'in, Ahmet'in itikadını açıklıyoruz. Ki bunlar bizim için hakiki peygamberlerin varisidir. bizim e, bizimki varis değil. Hangi konuda muhalefet etmişse varis değil. Varis nedir? hakkıyla alacaktır Resulullah diyor. Hangi konuda muhalefet etmemişse varis değil. Hangi konuda uyumuşa o konuda varistir. Eğer sizin imamlarınız bunun haricinde diyorsa kusura bakmayın varis değil. Varis iddiayı dürse tamam o bir tarafta görürüz. Kim varistir, kim değil. Biz sağlam yere ayağımız basıyoruz. Sağlam insanların eteğine sarılıyoruz. O kadar. İyidir allah Teala'nın arşe Kul ihtiyacı var mı? Haşa o kafa. Allah istediği şey kun der yokun olur. Allah Teala yeri göğü ihtiyacım var dedi altı günde yaratsın. Kur'an'da apaçık geçiyor. Bunu nasıl tevil edeceksiniz? Apaçık geçiyor ama bir hikmeti gereği bunu demiştir. İmtihan tarlasıdır işte. İşte karşı taraf bunu fark edemiyor. İmtihan tarlası olduğunu fark edemiyor. Aynı ayetten "Leise kemitlihu şey" Onun eşi benzeri yoktur al ayette geçiyor. Bu biz de bunu diyoruz. Burada ümmet bütün ümmet bunda icma etmiştir. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Ama bir kısmı ifrat ediyor, bir kısmı tefrit ediyor. İşte bu bizim arkadaşlar ifrat ediyorlar diyorlar. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Ne erşi var diyebiliriz, ne eli var diyebiliriz. Ne ayetler geçiyorsa bu Kur'an'da şeyde biz deriz yoktur. Yoktur kardeşim, karıştırma diyorsun. Anlatabildim mi? İfrat. Tefrit nedir? Yok o zaman deriz Allah demişse eli var eli var. Eli de nasıldır? İşte eldir parmaktır, dürnaktır filan. Haşa. Bu teşbih, temsil oldu. Biz ehl-i sünnet eli ispat ederken temsil, teşbihe düşmeriz. Ne ederken de tefvize düşmeriz. Yani evet arş var ama arşten ne kastedir bilemeyiz. Hayır arş Arapçadır. Kur'an'da da geçiyor, Belkis'in arşı var diyor. Kur'an'da da geçiyor arş. Resulullah bu kadar arşten bahsetmiş ayetler, kurşiler abes mi? Kur'an abes mi? He? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tılsım gibi Kur'an okurdu, hadis diyordu, dediklerini anlamıyordu sahabeler. Sahabeler onun için bunlar ne yapmışlar şeytanın vasıtasıyla ne diyorlar? Kalkmışlar bunun formati, formalitesini kurmuşlar. Formülünü kurmuşlar. Nedir formülünü? Demişler Selefin ilmi ilmusselefi esler. Ve ilmuna a'lamun ve ahkam. Selefin ilmi selametlidir. Bizim ilmimiz bilgilidir, mühçemdir. Yani bir nevi Abu Hanife'yi, dört imamı, etba'u tabi'ini, tabi'ini, sahabeyi ne ile itham ediyorlar? Ceri zekalı demeyin. Daha Türkçe'de ben belki getiremedim kusura bakmayın. Cahil de demeyelim. Yani bir nevi saf. Saftılar, bedeviydiler. Zaten öyle diyorlar. O zamanda saftılar, bedeviydiler. Akıllarına böyle şey gelmez. Ondan sonra dünya açıldı. Romanlılar, Furs, Fars'ların e, kültürlerini yaptı. Akılları karıştırdı. Yunanların onun için biz tevil yoluna gideceğiz. Ne diyorlar? Bular saftılar. Yolları selamet yoldur. Asıl da e, selamet yol dediği buları yani bular saftılar. Anlamazlar bir şey demeliz diyorlar. Bu nereden çıkıyor? Bu da şuradan çıkıyor. Yani bular diyorlar, yani ben karışma, bana do doğru yolu göster, ben buradan gideyim. Ben ilgilendirmez, bu neden böyle olmuş, bu neden böyle olmuş. Ama biz diyor, biz elimliyiz. Biz neden böyle demiş, püf noktasını biliriz. Biz hem ilimliyiz hem mühkemdir ilmemiz bizim. Vallahi Abu Hanife ve onun imamları ve sahabeler diler? İlimleri eslemdir, alemdir, ehkemdir. Siz nesiniz? Bir numara şeytana bu konuda birebir uymuşsunuz şeytanın tuzağına düşmüşsünüz oyununa gelmişsiniz haberiniz yoktur delil işte hocalarınızdır İmam eşeri 40 sene ne yapmış mutezilelik yapmış ondan sonra dönmüş killabın itikadına yani ehli sünnetten arada böyle zigzag çizmiş ondan sonra hakikati çi senede öyle kalmış ondan sonra dönmüş İmam Ahmed'in akidesi üzerine. Basra'da çıkmış minbere demiş kırkçı sene ne anlattım size boş anlatmışım. Ben İmam Ahmet'in üzerinin akidesiyim. Birebir ona demişse ben onun dediğine inanıyorum. Kırkçı sene ne yazdım çizdim boşverin bunları demiş. Ondan sonra ne kadar Allah ona ömür vermiş kalkmış bu ilmini ibane kitabı, makalat, İslamiye kitabı gibi onları orada tedvin etmiştir. Ama yine bazı konularda eski şeyden kurtarılmamış. Çünkü şeytan atsa mayasını oradan işler. İmam mücadele etmiş, yüzde dokuzan beş kurtarmış deriz elhamdülillah. E imamlar, cuveyniler hepsi sonradan tövbe etmiş. Razilerin bir kısmı tövbe etmiş sonradan. İmam Gazali Kaddesallahu ruhu. Ne yapmış? Sonradan dedi biz kelam ilmiyle boşuna uğraşmışız. Hapsi qilivakaldır. En sonda, en sonda kalkmış Buhari okumaya başlamış. Hadis. Hatta vefat ederken çindi saatindeymiş. Allah aleme yanılmıyorsan Buhari kitabını göşkine düşmüş böyle vefat etmişti. Hüsnü bu buna diğerler işte. Ya o kalem üzerine gitseydir, Romanların kalemi, Yunanlıların kalemi üzerine gitseydir. İşte Cüveyni vefat ederken ne dedi? Dedi bu kadar zamanımız, hayatımız gali çelemden geçirdik, halukıldan. Şu anda da ni sabur, yaşlı kadınlar itikad üzerine ölüyoruz. Yaşlı kadınlar neye inanırlar? Saf fıtratları neye oynanırsa ona inanırlar. Dinimiz fıtrat dinidir. İşte arkadaşlar isim, sifat, tevhidi hassas bir tevhiddir. Tam imtihanın çizgisidir. Kırmızı çizgi burada apaçok safları belli ediyor, kırıyor ararlar. Onun için biz dört imamın izinde gitmedikçe vay halımıza. Dört imam fıkıhta bizim için büyük imamlarıysa itikatte de büyüktür. Ben enem Başka dört imamdan sonra ne kadar büyük imam gelmişse de bunlara uymuyorsa kuşra bakma elimin arkası size böyle, böyle kaldır bu kitapları istemiyorum derim. Boş laftır benim için. Kim dört imamın peşinde gidiyorsa onlar tamamdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş en iyi, hayırlı dönem benim dönemim, sonra benden gelen, sonra benden gelen üç dönemi övmüştür. Üç döneme sarılır dört imam da üç dönemin içindedir. Biz dört imamın itikadı üzerine inanıyoruz, yaşıyoruz. İnşallah Allah bu itikad üzerine de bize ölüm nasip eder. Kendi karşısına bu dört imamın itikadı ile çıkmayı da bize nasip eder. Nasıl fıkıhta bulara buların fıkhını Allah Teala'ya yakın düşürüz ibadet ediyoruz. Buların akideleriyle de Allahu Teala'ya biz yakın düşüyoruz. Evet. Bu da erşim meselesidir. Önümüzdeki ders inşallah Allahu Teala'nın yet meselesi. Yedullah. Allahu Teala'nın eli. Ondan sonra o dersten de sonra bir ders, e, bir dersten de sonra bir ders yaparız inşallah. ki ders sonra isim sıfat biter. Aslında bu kadar uzun olmasını istemedik ama mecbur bir seferliği yapıyoruz. Mecbur da tayıyla anlatmamız lazım. Evet, velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in